Ee, hiçbir kültür ürünü yoktur ki aynı zamanda bir barbarlık belgesi olmasın. Hiçbir kültür ürünü yoktur aynı zamanda bir barbarlık belgesi olmasın. Pragmat ee, ligi. Yani bugün daha çok pragmat ligi ve 8 ve 9 zor e, şiddetin eniştesi üzerine ettiğinde bir paralellik içerisinde okuydu. Özellikle de medeniyet ve varlığa ilişkisiyle başladı. Evet, bu aslında zaman zaman güncel olabileceği için biraz deyemilir bu sözünü biraz da güncel bağlamlara taşıyarak başlamak istiyorum. Bugün belki medeniyet ya dağılgârlık deyince umumlu özellikler atlettiğimiz anlamına da gelebilir. Evet, e, bir de urgârlıkların medeniyetliği dönüşü çoğulduğunda birbirleri olan karşıtlıklarından falan bahsediliyor çok kez. Ve yiyinci çerçevede kurgarlık deyince doğrudan e, şeyi anlamıyoruz. E, mutlaka kullanmamız gereken ve içinde insanların en büyük yaratımlarını işeren ve üstün bir an olarak düşünmüyoruz. Şimdi şeyi e, ele almak istiyorum. Medeniyet deyince de uygardık. Sivilizasyon ki bunu derslerde bir bu iki kere Söyledik ama tekrar namakta herhalde bir sakınca ee, Türkçedeki zaten medeniyet kelimesi e, sivilizasyon kelimesine bir çevirisi olarak geliyor. Yani biz bin yıldır medeniyet kelimesini Türkçede kullanmıyoruz. Ee, i̇lk bu kelimeyi çevirme ihtiyacımız Fransızların sivilizasyon kavramı ki sivilizasyon da Fransızda çok eski bir kavram değil. O da yeni denilebilir. Ee, bunun bir çevirisi olarak doğmaya başlıyor. E bu çerçevede baktığımızda e, medeniyet ya da urganlık e, hep kendi içinde bir takım ayrımlar içindir. Örneğin kadınla erkek arasındaki radikal eşitsizliğin yerinden üretilmesi olarak medeniyet kendini koruyacak. Ya da siyah-belaz ayrımları işte ezilenler ezilenler arasındaki bir ayrımları. Yani medeniyet kendi fikri içerisinde genellikle radikal bir ayrımı üreterek kendi panvaslarını ya da kendi unsurları kurmak. Dolayısıyla her medeniyet ingesi kendi dünyasında barbarlarla ilgili bir başka ingeyle taşımakta ve kurucu şiddeti bir şekilde aktararak koruyarak ve onu muhafaza ederek kendi taarruğunu sürdürmekte. Bu yani bir medeniyet çerçevesinde barbarlıkla yani de düşünebilmek aslında medeniyete dair getirebilecek pratikal eleştirilerden bir tanesi. Fakat son zamanlarda e, söylem alanı içerisine yerleşen e, onların medeniyeti ve bizim medeniyetimiz gibi bir takım e, nosyonları görmekteyiz. Bu da en temelde şu tarzın sabahı e, yaratıyor. Nasıl ki işte öykündüğümüzde karşı çıktığımız ikisi de olabilir. Ya bir medeniyete öykünür ya da bir medeniyet tipine karşı çıkarız. Ama bu karşı çıkma da, öyküme de hep e, sorumluluğun nokta o medeniyet gibi olma arzusu. Ki o medeniyet içerisinde bir barbarlık imgesini de taşımaktır. Demek biz öyküldüğümüzde ya da karşı çıktığımızda bizim de medeniyetimiz var dediğimizde aslında biz de onlar gibi barbarlığı bir şekilde sorucu şiddet ya da o şiddetin ingesini biz de aynı şekilde üretebiliriz. Yani tam olarak karşı çıktığımızda karşı çıkmış mı oluyoruz ya da biz bir takım emperyal medeniyet algılarını eleştirdiğimizde aslında biz de aynı emperyal medeniyet ingesini yeniden üretmeyi mi arzuluyoruz diye sormak gerekiyor. Dolayısıyla benimle eğer politik felsefesi için bir takım öğeler topluyorsak ki 9 Mayıs'taki etkinlik için daha da yoğun olarak düştürüyoruz bu meseleleri. Ee, gördüğümüz gereken şey sanırım bir tip politik tahakkül biçimde karşı yeni ona benzer bir tahakkül modeli üretmeye çalışan bir Benjamin yok oldu. Benjamin o tahakkülü kendisinin ortadan kaldı ve çalışan bir şey. Bu yüzden şiddet eleştirisi üzerinde olan birbirinde ee, onun mektuplarında şey söyler, gerçek politikacı diye de bir bölüm olduğunu söyler Benyemi. Yani gerçek politikadan anladığı şey Benyemi'nin o halde tüm bu tahakküm içinde, özellikle de e, kendisini barbarlık bilgesi arkasında saklayan, başkalaştırarak saklayan medeniyet ve medeniyet biçimlerinin her türlü bir tehlike olarak çıktı e, O halde Medeniyet, barbarlık ayrımda ayrım olarak değil, yakın ilişki olarak kurmak benim ile hem 1940 yılındaki bu tarif üzerine olan tezlerinde geçerli olduğu şey, hem de ilk dönem sayılabilecek 21 Dikim de aynı. Tandanslı görmekteyiz. Eğer biz bir tip, e, diyelim, medeniyet şiddetine karşı çıkıyorsak, o şiddetin başka bir türlüsünü yeniden üretmek için karşı çıkmıyoruz B&M'deki e, tahvahsızlığa. E, o yüzden hemen bu yedinci fragmandaki şeyi tekrar okuyalım tabii B&M'in birkaç farklı anlamı da taşıyor bu fragmanda. Eğer zan yoğun, yani hiçbir kültür ürünü yoktur, her zaman barbarlık kalitesi olmasın ve kültür ürünü kendisi de elde ve aktarılma süreci de alır nasibine bu barbarlıkta. Ee, ve bu yüzden geçaltlı okушmayı tekrar başka ters tekriti okuyoruz yani esas tarihsel maddecin gereği tarihin tablosuna tersa taraflı ikili işte tarihte ezellerin e, kervanına katılıp orada lokomotif olmak değildir esas benimde eleştirilim üstün bir yöre bir çok yorumcu gibi tabi eğer şiddet eleştirisi üzerine olan meklinlerin BGM'leri aldığımızda ben de birçok yorumcuyum iki tane bağlantı kuruyorum her zaman. Bir tanesi e, tarih kavramı üzerineyle bu iki e, meklin belirgeçtirmek, diğeri de şiddet eleştirisindeki perspektifi e, şimitiyen karar alma mekanizmasıyla birlikte okumak. Yani daha önceki senelerlerimizdeki nosyonlara tekrar geri döneceğiz. Ve evet, tabi tahtada Angedus Novus asılına teşekkür ederiz. Buraya kadar taşıdık. Geçen hafta görünenlerden de bu tarih meleği bu felaketi e, gören meşgitli gözleriyle bize bakmaktı ve burası geçmişe ait o yıkıntılı sürüzlü e, noktaları temsil etmek Şiddet eleştisi üzerine bir ila aldığımızda belki şunu görmek değil eğer çerçeve bir proje kurursa. Sağlık e, istersen şöyle yapalım. Yani aşağıya hukuk yazarsa şimdi hukuk kendi ters teklifi açısından kendisine adalete yakın düşünüyor. Yani bir nokta adalete çekelim. Evet. Şeye e, hatta tam tersi bir metonomi ad aktarması yapıyor ve hukuk bazen adaletin kendi metonomisi olarak kendisine kurmaktan. Aşağıda bir başka ok çekelim. Şimdi Benjamin'in yapmaya çalışacak buraya da şiddet yazalım diye baktınız. Sadece şiddet. Evet. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey bu metinde adaleti hukukun elinden kurtarmak. Yani çünkü bir metronomu olarak hep hukuk kendisinden bahsederken sanki adaletin kendisiymiş gibi adaleti e, icra eden e, ulusmuş gibi düşünüyor. Ama tam tersi Benyamin parabulması. Ee, hukukla şiddet arasındaki mistik ilişkinin açığa çıkarılması ya yani daha çok tavla burada hukuk şiddetle olan bağlantısını ortaya koymak ya da yine bir 7. fragmanda da medeniyetin barbarlıkla olan ilişkisi ortaya konmuş. Şimdi buradaki perspektif şey o zaman Hukuk felsefesi için bir tendansı tutmuyoruz. Ya da tarih kavramı üzerine inerdiyken tarih felsefesi üzerine de bir şey yapıyor farkındaysanız. Benjamin de politik praksinin dolaylımsız radikalliği, onun e, yıkıcılığı odaklı bir tendans gelişiyordu. düşünüyor. Yine aynı şekilde burada da Benjamin hukuk felsefesinin kendi sorunlarını inanmaya çalışmıyor. Tam tersi hukuk alanının diyelim şiddet dolan, örtük, hayaletimsi ve mistik ülkesini bizlere göstermeye çalışıyor. Ve e, hukuk felsefesi e, yaptığımızda hukuk felsefeciler aralarında pozitif hukuk ya da bazı hukukla doğal hukuk arasındaki bir tartışmayı tekrar tekrar üretme diyetindedir. Benim fikir zaten e, bir şekilde, hemen ilk sayfada itibaren göreceksiniz ki bu pozitif hukukla doğal hukuk arasındaki akrabalıkları günlerine geçiyor. Yani bir devir. oradaki akrabalıklar üzerinden hukuk felsebesinin doğrudan kendisini tartışmadı ama hukuk alanında içkin hatta en temel en kurculan konusunu yani gevaletin bu şiddetin yeniden üretilmesiyle ya yani da şiddete kaynaklı edilmesiyle ilgili hususları bize o zaman nasıl olur da adaleti hukuktan kurtarırız en temel soru. Ve bu soru hukuk felsefesinin sorusu olmadan önce radikal anlamda benim tarafımcım politik felsefeyi bir meselesi. Yani hukuku, adaleti hukuktan kurtarmak beğenmeyince açıdan baktığımızda e, politik pratiksin bir eskisi. Gidip hukuk içi bir tartışmanın değil. O halde, hemen birkaç tane tabii elimizde farklı çevirileri var, da bir metin. Şuna odaklanmamız mümkün olabilir. Ee, hep Benjamin şunu yakalıyor. İlk etapta birkaç kare metin tabii zor oldukça bağlandı, derinlikli bir metin. Bizde de master dersinde haftalardır aynı yerdeyiz, şey yapamıyoruz, metinde de böyle rahat ilerleyemiyoruz ama ben beynin adam kuruluşuna dair birkaç arzuları vereceğim. Tabii daha detaylı tartışmalarda mümkün. İlk etapta belki kurucu şiddetle koruyucu şiddet arasında Benjamin'in yakaladığı ilgeler bahsettiğimiz mümkün olabilir. Yani bazı şiddet tipi diyelim, karşımıza çıktığında yarın şiddetin koruyuculuğundan ya da tam tersi delinci usula kurucu usulundan bahsetmemiz mümkün olabilir. O zaman bu iki türlü de baktığımızda adaletin dışında bambaşka bir mantıklı bambaşka bir içsel delge oluşmaktan. Yani konumuz hukuk tartışırken nasıl olur da bu hukuk alanında işte adalet icra edilir gibi bir mesele din ve yeni hukuk söz konusu olmalarını Yani konunun buraya temas bile etmeli düşünüyorum. Tam tersi her şeyden bir şey hukuk alanlar benim düzeylerde bir takım iktidar modaliteleri, bir takım iktidar tavırlarını meşrulaştırılması üzerine işliyor. O halde ilk etapta geber istediğimizde e, bu şiddetin hukukta e, mistifi edici bir halini görmekteyiz. Şimdi bu gizli yapının diyelim, o mistifi edici yapının açığa çıkarılması ve bu açığa çıkarılması sırasında da uğraştığımız bir takım kavramsal altyapılar var ben yarımda. ve yeniden şu alıntıyı yapalım. Hemen 3 sayfalarını göreceksiniz. Haklı amaçlara ancak meşru araçlarla alıştırır. Meşrulaştırılmış araçlar farklı amaçlar için kullanılır. Yani buradaki o doğal hukuk, pozitif hukuk paylaştırılması için de doğal hukuk araçları amaçlarının hakkıyla meşrulaştırılabilirken pozitif hukuk da amaçlarının hakkında araçları meşruluğuyla güvence altı almaya çalışıyor. Ve böylelikle her halükarda ee, bu koruyucu ve koruyucu şiddet arasında bir git gel diyerek diye çalışıyor. Yani sürekli aralarında bir zapalı devre elektrik sistemi gibi e, koruyucu ve koruyucu unsurlar birbirlerine demir daim ve her seferinde şiddetle meşrulaşan ya da diğer türlü şiddetle e, korulan bir alan. Yani ya meşrulaşıyorken şiddet kullanılıyor ya da Şinletin kendisi meşru olduğu için de saldırdı. Dolayısıyla yasayla, yani hukuk alanındaki yasayla, yasanın şinleti kullanması arasında e, dolayımsız ve e, bir şekilde zamazlarda hayalîimsi bir inget olmaktadır. Yani e, bunun da anlamı hukukta bir şey der, mesela hukukta zorun gerebiledir, caydırıcı olmazdı. Benim önce tehdit edici olduğu için hukuki yasaç, caydırıcılar Yani hukuki yasanın caydırıcı olmasının ya da adaleti teşkil etmesi ötesinde birinci fonksiyonu e, tamamen tehdit edici olmasıdır. Yani bütün bu ikinci süreçleri önceliyen birinci bir idare alanı ve bu idare alanının kendisine hayatimsi birimliğiyle e, o şiddetini örtükleştirdiği ya da ...daha sinsi hale getirildiği bir hukuki düzen. Dolayısıyla bunu e, doğrudan bir hukuk felsefesi için tartışma olarak adlandırmak çok zor. Tam da o yasanın, yürürlükte olan ama anlam olmayan yasanın... E, ...anlamsızlığını açığa çıkarmaya çalışan bir e, felsefi müdahale olarak görmek mümkün meyveleri olmasın Ki bunu da hem daha önceden, hafta üzerinde bir konuşmamız olmuştu. Bazen de sormayın da. Hep beyinlik hafta okmalarında da değindik. Yani modern ünitede bir yasa var. Yürürlükte ama bu yürürlükteki yasanın anlamı yok. Evet. Ve anlam olmayan bu yasa hep bir kendisini kader gibi düşünüyor. O kaderi e, ve işte sorgulanmayan kaderi yaşatıyor. Ya Böylelikle hani sanki bir hukuki normatif bir ambar, bu esas olan ama bunu korumak için zaman zaman şiddete başvuruyor gibi bir algı oluyor hukukçular kendilerinin arasında oluşurken ve yemin tam tersine e, olduğunu söylüyor. Zaten o şiddete başvurma hakkı hukuki düzenin e, kuruluşuna itseldir hatta kurucudur ve o şiddetle koruma kurucu şiddetin bir dolayımsız sonucu olarak karşınızı alınmış. Yani Kuran şiddet ve koruyan şiddet arasında e, oldukça sağlam bir iç içe geçmişlik vardır. Dolayısıyla yani yavaş yavaş şiirci pozisyonuna doğru geliyoruz benimle. Dolayısıyla yasa kendi dünyasında yasaya aşkın bir alanı her zaman barındırıyor. Yani yasanın kendisi işte e, o düzenlemeyle ya da kurallarla ilgili olmaktan, olmaktan çıkmak. Peki buraya kadar sorumuz varsa onları alabiliriz. Hocam aynı şeyi yasal şiddet ve yasal dışı şiddet arasında da bir ne olarak görüyorum. Eee, görüyoruz anlıyor. Yani. Ağrı olan olmuyor. Çünkü araçsal değil diyor. Amaçsal hmm. yani, toplumla evet. değerlendirilmez. Çünkü hani araçsal da şimdi amaçsal neydi bu? Şiddetli ölçüde. Evet. Yani şöyle diyelim. Şimdi şiddeti araçlarda görüyoruz. Ee, ama bazen amaçlar uğruna şiddet araçsal daşabiliyoruz. Sizin bahsettiğiniz örnekte zaten şiddetin çıplak halini görmekteyiz. Ama benim bize hukuki süreçler içerisinde ve yasalın kendisi içindeki şiddeti Açık et yani. Oradaki, şimdi gizil olan. Gizil orada, gizil orada. Yani aleni olmayan. Hmm. Ee, ama e, gizil olan da tabi zaman zaman açık şimdi başlıyor ama benim mesela bunu şöyle yorumlamıyorum. İşte liberal devlette de sapma oldu diye yorumlamıyordu. Çünkü liberal tevristenler bu şiddet kullanımını çoğu kez bir sapma ya da istenmeyen durum oluştu şeklinde yorumlayabiliyorlar. Oysa benim zaten ilk baştan beri işte modern liberal dediğimiz unsurun kuruluşun altındaki ana imgelin kuruluşun şiddete yaslandığını yani kökünde radikal bir şiddet olduğunu ve bunun bunu onu zaten iktidar etme biçimlerine gevalet etme biçimlerine viyelim o şiddetin zaten içkin olduğu ve bunu zaten başlamasının ya da işte gizip örtük olası bir alimiyale gelmesini oldukça olan olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Evet. Yani bu alanda ben yeminle şimdi aktif olan bu güçlü demeklesinde yani biri diğerini uygulayabildiğinde şimdi böyle olarak yorumu olacak çünkü özellikle şimdiden yaklaşımda devletimiz şimdide sahip olmaklığını ifade etmenin ötesinde zamanlardan göstermesi, hatta kendini tabiri ısırması gibi bir tanım da vardır. Ve içinden hareketle de daha sonra vali bari şimdiden müddelik çalışmasını at ver. Yani yemin yani ve şimdiden kökenlerin olduğu ya. Tabii medeniyet şiddeti yok etmemiştir. sadece sahipliğini değiştirmişler diyorlar. Ev, evet. şey şöyle diyelim çok yakın ayrışan yeni en sona doğru söyleyeceğim benim şimdi arasındaki Ayşan noktaları. Tabii şimdi kitabı almışken siz ondan tatayım yani Bali var e, medeniyetik stratejiler diye bir tarihi konu yani medeniyeti e, kullanıyor da burada tekrar altın çizelim, yani orada sivilizasyon yerine sivilite tabirini kullanıyor ve çoğul olabiliyor bunlar, zaten olması gerekir. O zaman diyelim ki e, burada e, iktidar her zaman kendi yasa alanı açısından kendi yasa alanı unsurlara karşı eğer yapabiliyorsa yasallığın işte meşru sınırları içerisinde yapamıyorsa o yasanın diğer gerçek kurucu yüzünü açığa çıkarak bir şekilde engellemeye çalışır. Yani kendi alanını ya yasayla ya da yasayla garanti altı aldığı şiddetiyle korumaya çalışır. Ee, bu, burada mesela Değil'in verdiği iki tane örnek vardır. Rekli hikayeler görmüştür. E, kolluk gücü ve grev farkı üzerinde iki tane farklı e, örneklerden uzun akıllı yurt kadar sunmakta burada işte gelmeye çalışmışım ve şey bu iki örneği verdikten sonra şu iki notyon karşımıza çıkıyor ve mitik şiddet ve işte tam sal, kutsal benim rahatsız, meselik şiddet dediğim ikinci bir tip şiddet ortaya çıkıyor. Şimdi buraya gidinirken ilk şeye bakın örneğin grep hakkında belki bize ve yeniden kurduğu, sunduğu, sunduğu şekilde bize aktarabilirsiniz nasır payı olur. Başka bir arkadaşımız almak istersen onun için söyleyelim. <gülüyor> Crepe üzerinde yaptığı bir çerçevesi. Yani aslında e, benim burada şey ezilenlerin tarafında ezilenlerin gelemeğinin yapılabileceği şey olarak duruyor e, bir yani ezilenlerin şiddeti olarak diyoruz orada e, yasayı aski alanlar mutlaka sefer yasayı işitenler değil yasanın e, ezdikleri oldu e, bu, bu şekilde aslında bir yeni yasallık e, için kapı aramış oluyor. kapı yani şöyle diyelim, bir anayasal düzende tanımlanmış bir görev hakkı vardır. George Soraya ilişkili düzenine düşüleceğini etrafında bunu tartışıyor benim. Bir de e, bu yasal düzenin tanımlanığı genel görev. Genel görev. Politik görevler. Şimdi birincisi her halükarda düzenin dilini kullanan ve e, kendi sınırını e, düzenin yasallığı içerisinde tarif eden ve dolayısıyla şekilde entegre olan bir praktika. Diğeri ise var olan e, tüm yapıyı, işte nizamı orada kaldıran bir sıfırlanma. Belki eskilerin mühürünün kırıldığı an olarak değerlenmek mümkün. Şimdi ikisi arasındaki fark şu, birincisi her şekilde o kurucu-koruyucu şiddeti arasındaki git-gel içerisine yerleşmektedir. Diğeri ise bu diyelektiğin zincirlerini kırmakta ve yeni bir e, oluşum için e, bir nevi tarihsel uğrak yaratmakta. Aradaki fark bu şekilde çizmek mümkün. Yani şöyle diyebiliriz, işte yasal olan gereği hakkında e, bir şekilde vahşilerin, tıknacılıkçı vahşilerin elgileştirilmesi söz konusu güzel tarafında. Ve e, işte siyasi grevil böyle adlandırılmış mümkün yani, yani Siyasi grevil İkincisi de genel proleter grevil olarak adlandırdığımız şey ise e, şiddet eklinin hukuki iradesini kırmaya nitirdir. Amca bu iktidarın sona ermesi söz konusu olduğu için yani, değil mi burada yani bu yani ben nötesinde tüm e, kur, kurulu, tüm bazı e, sisteminin kendisine evet. asli yalan olduğu gibi. Yani, aslında burada Şimd'in ortaya koyduğu egemenin e, rolünü tersine çevirip eczemlerin orada üsrenebileceğini ve e, istisnaya karar verebilecek olanların aslında ezenler olduğunu evet. görüyoruz. Yani, Böylelikle tür... evet. egemenin 8. fragmanında herhalde yani bu e, işte proletiyel bir meselesi üzerinden geldiğinizde Şimit'in istisnasıyla birleştirmiş oluruz ama farklı bir tamla asla Bunun riskleri nedir? Şimdi Benjamin'e yönelik eleştirilmeyi toplayarak böyle bir var olan tüm hukuki mometlerin askıya alındığı ve bir nevi yürürlükte olan yasanın sekteye üretildiği bir anı için yani ne dedik işte bir Benjamin'in tarihsel materjisi en ufak kurtuluş umidinin peşinde koşan, kurtuluşa dair en ufak kırıntıyı e, toplayıp onu büyük bir yani güçsüzlüğü büyük bir güce dönüştürmek isteyen bir mesyalik yerinden söz etmiştik. Yani ee, perspektifinden. E bu, bu bu noktadan baktığımızda yani en ufak bir kurtuluş kırıntısını toplamaya çalışan geçmişten bugünler şirin zaman içerisinde büyük bir kırılma yaratmaya çalışan ve bu kırılma yaratırken de hukuki dolayıları diyelim hepsini e, yıkmaktan eden bir beynemin aslında Bu perspektifin riskleri de olabilir. Hem deride anılma yaptığı eleştiride görebiliriz. Hem de bazı açıklarımızın. Yani bütün enerjimize bir radikal asli anlayın, anı için kullandığımızda Ve e, burada şeyi de görüyoruz ki yani işte o deyemini, klasik sol teyemini dışında daha e, anarşizan bir değilimli değil, değil, olduğu, daha anarşiz bir nihili, anarşiz ve neist bir politik ortaya çizdiğini görmekteyiz. Hem de e, bunu e, çoğu kez bu tarz asli anlayıcıları tam tersi süreçlerle de sonuçlanabiliyor. Örneğin Yerine ne bir koyacak? Bir bir başarısızlıkta sonuçları biliyor. Yerine ne koyacak? Yani askıya aldığı devletin e, yasayı, her şeyi. Şimdi yavaş şey. yavaş mitik şiddetle o ilahi tanrısal şiddet arasındaki farka belki bunun içinde ben hep üçüncü bir an yaratıcı tarafını belki nesin bir andan da söz ediyorum, ya da iki, ikiye bölünmüşler birinci oturuyorum. Ya yani mitik şiddeti şöyle anlıyorum, mitik şiddet e, aslında Şiddetin erbenlerine inanan bir şiddet. Her seferinde şiddeti kendine yeniden üretmek alırmaları içerisinde e, koruyucu ya da turucu süreçlerinde yeniden koyan ve karşımıza kader gibi ya da yazgı gibi diyelim karşımıza çıkan bir şiddet tıkıyor. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yaptığımızda, bağlanan bir yasayı askıyalıp yeni bir yasa bahsetmemizde aslında tekrar o gitgen gerektiğinin içerisine giriyoruz. Sadece tek yapılan şey İktidara dair faalipler değiştirilmesi oluyor başka bir düzenle yine aynı koruyucu ve kurucu ve koruyucu şiddet devam etmiş. Devam edecek mi? Sabit kalıyor yani. Evet yani çünkü e e mesela bu e koda ne vardı? Bu koda aslında hiçbir zaman bir kişi var olmaz yani aslında o i̇şler. onun üzerinden işler sadece yani biz burada benim de e yaptığımız nasıl e sıradan sadan türperses tarpspece ve klasik tarih meselesi, meselesi tartışıyoruz. Yine aynı şekilde o siyaset bilimini özgür. O e, düzen içi tartışmayı BGM'in onu da yapmıyor. Çünkü e, hatırlatıyorum, Bekut Başkanı'nda BGM'in gerçek siyasetçi bir tahmin ya da gerçek politikacı ve gerçek politika bir takım tabirler kullanıyor. Yani gerçek politikada anladılır bence burada bu e, kurulu düzenin yeni bir düzenle e, yine aynı şekilde birbirine benzeri, kısal hakimize düzenli kamerindesi değil, tam da bunu paskıya alacak ve bunu imha edecektir bir süreçten paskıya. O halde nasıl ki şeyden bahsettik, mitik şiddet, kurucu ve koruyucu şiddet arasında bir diyerekliği hep dövüksel olarak yeniden ediliyor. Aynı şekilde belki tanrısal gökyüyebiliyor, yani kutsal gelişebiliyor, tanrısal mesleğinde demiştik kitapta. Burada e, tanrısal şiddet ve kutsal şiddet, ee, bu tekrarı ve gerektiği kıran ve yeni bir tarihsel momenti bize oluşturan unsur. Yani eski yasayı tamamen ort ortadan kaldıran ama e, eski yasayı kaldırırken de yeni bir şiddet bölgesi kurmayan. Mesela. Bir, bir, yani bir, bir şiddet... şey sorabilir miyim? Özür diliyorum. Şimdi dersin başından beri bu şiddet, şiddet, şiddet konuşuluyor. Şiddet tanımını o zaman ben yeminim bilmemiz lazım bizim. Çünkü hani kader üzerinden diyorsunuz şiddet. Yani ben o şiddet gibi algılamıyorum. Yani şiddetin tanımı ne öyleyse. Tabii şimdi burada e, o yüzden gevalet yazdık. Aslında gevaletin birçok anlamı var Almanca içerisinde. Sadece düz şiddet anlamına gelmiyor aynı zamanda e, iktidar etme e, yani e, yasama, yürütme, yargı, erkleri dediğimizde bunlar da bir geval turusu olarak geliyor. Yani iktidarlar daha yakın, yani agresyon değil mesela saldırganlık değil e, şiddet anladığı Ve şiddetin e, bir sürü e, farklı usul var, aleni olabilir, aleni şiddet içinde olabilir ya da daha hayaletimiz, simgeler içerisinde daha örtük şiddetler olabilir. Ve Benyel'in yaptığı hukuk alanın içerisinde örneğin Kapkan'ın geçtiğimiz haftada yaptığımız yasanın önünde meklini rahatmıştık ya da davasını e, tam da bu moderniteye özgü olan modern hukuk içerisinde yerleşmiş olan o e, şiddeti, örtük şiddeti ve zaman zaman da bu örtük şiddetin açığa çıkan aleni şiddetlerini, örneğin işte Roza Bülsendik'in öldürüldüğü süreçte olan ilişkisi, yani aleni ile e, zınni olan arasındaki o yakın akrabalığı ortaya çıkan bir şey. Bu da zannediyorum çünkü bana akıllı söylenimi e, çünkü şöyle diyor bir şiddet eleştisi girişimi şiddetin hukuk ve adalet ilişkisinin açıklanması biçimini özetliyor. Ancak evet. hukuk ve adalet tanımlanmalı ki sona şiddetin ne olduğunu söyleyelim. Zaten ilk serkada, ikinci serkada da bu şiddet, e, şiddeti tam tanımlamak için hukuk adaleti o şeyini e, düzenliyor, anlamını anlatıyor. Yani hukuk verirken ne anlamak gerekiyor ve akabinde de şiddeti nasıl değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle diyelim, her yani evrensel bir adalet tipi demiştim, sizce, bir yeniliğe mü sizce bu perspektifine göre? Sadece şeyi sahih kavram üzerine tezlerle birlikte düşündüğümüzde. Şey. Şöyle söylüyor, evince yaklaşımının bir cümlesi de var burada. Hı hı, lütfen. Ee, Şilde tıpkı işlenmemiş malin gibi doğanın bir ürünüdür ve güç kötüye kullanımla adil olmayan amaçla izin etmediği sürece kullanımın hiçbir sorunu bulurmaz. Bazılarına göre böyle tabi benim karsedeki yani bu paylaşmıyor. Yaklaşık soruyor. Evet bir yani şey, şey karşı çıktı. Dolayısıyla e, benim altını çizdiğim kendi kumanda yani hepsini tam okumadım şimdi bir şey yapmak istemiyorum ama e, üç şey, iki önemli şey buldum ben. Şiddet için e, ölçük ve adil olan olmayan. Hı -hı bunu nasıl değerlendireceğiz? Çünkü bir evrimci yaklaşım var bir de bizim e, yasalar çerçevesinde koyduğumuz bir şey var. Beyim, beyin tabi şey. bunların ikisi aynı payda eşitliyor. Yani o hukuk teorisine ilişkin, hukuk bilimle ilişkin bir takım tandansları aynı payda işleyerek bu perspektifin dışında nasıl ki Şimit'in o ekseni noktaları alma dediğimiz şeyi e, sıfırdan hiç yoktan var edilden karar üzerine kurulu, karar alması üzere kurulu bir yasa eklemeniz söz etmiştik. Yine aynı şekilde e, Beynemirli bu momentin ötesinde bir momente taşarak bunu ilan etmek istiyor. Bunu yaparken de bence birinci engecisi o düz e, politik gruplara öyle işte, ne amele farklı kalır aynı e, eğer şiddeti uygulayacaksak kararı alıp televizyonda tabi tutmanı ya da değiştirme. Yani aynı şeyi da üretilmesi. Bir de tabii şöyle bir şey yani madem adalet bahsede adalet sanki e, var da e, o tahrip ediliyormuş gibi bir algıya çoğu kez insanlara kapılabiliyor. Yani adaleti hep adaletsizlik üzerinden anlatıyoruz ve sanki adaletsizlik öncesi e, kuruldu ideal bir adalet düzeni var. Bir bir algı Halbuki Benjamin'in adalet meselesine hem hep gelecekte olan, ve kurulmakta olan gibi koşulsuz bir e, şimdiki zaman içine atıyor, hem de böylelikle adaleti e, politik bir ilke ile eşleştiriyor. Yani politik olmayan e, bir adalet kuruluşu hem söz konusu değil, hem de o politik özgü bir takım işte biraz daha ezellerle ezeller arasındaki o çatışmalı al. Adaletin kurulması için veya yani adalet ilgisi'nin kendisi için asli bir ingiliz olur. Hocam bir de devam etmek gerekmiyor Adalet kişileri kişiler, kişiler arası, kişiler arasında bir eşit bir olabilir olabilir tespit bir alan gibi. Aynen öyle mi? Yani şey e, adalet sanki hep var <gülüyor> ve orada olan elimizin altında bir nozyon gibi taşımız şey. bazen öyle bir yani o kadar metronomik olarak biliyor ki hukuk adaleti misin? sanki adalet hep var olan ama ara sıra sanki adaletsizlik oluyor ve bozuluyor gibi düşündüğünüz bir bilginin aksine adalet hep her seferinde inşa edilecek ve geleceğe bakan bir perspektifte. Yani iki şey adalet ve politikayı hukukun tam da ya da örtbas ettiği yerden daha fazla yaklaştır bazı olayasını kaldırıp tablarla tarih yolunda olması gerekiyor. Çünkü herhangi bir sürü dünlerinde her türlü bir yemenliklikte olacak. Her türlü bir e, orada gizli bir şiddet olacak. Yani bu gerçekten çok niş işler. Şimdi şimitler bir noktaya doğru oradan anlatmaya çalışacağız yani sizin işaret ettiğiniz teorik soruna. Şimitler bir perspektifle ilerleyen bir daya Yani orada çünkü şimitle benim ayıştığı bir an çıkıyor değil ama herhalde yavaş yavaş e, meselelerimiz e, olgunlaşmaya başlıyor hepimizin katılmasında. E, bir bir anda Benjamin bu şiddet e, çemberinin tekrarının kırılmasına ilgili bir hamle yaparken tabii bu politik olarak alanında ve e, ezdenlerin kendi istizasına gerçek olan referans. referansı. Bu istizdanın iki tane sorunu var. Birincisi bu istihdam, gerçek anlamda iki e, olan dışı an nasıl olacak, nasıl kurulacak? İkincisi, bütün e, o zayıf enerjiyi buna harcadıktan sonra daha büyük bir yıkım e, gelirse bundan kim? E, nasıl kurulacak? Ya benim bu iki soruyu düşünüyorum, e, söyleyin. Benim her zaman o mesyanık olan gücü toplanmasından o zaman 8 sekizinci fragmanı bir daha dökülelim, arkadaşımıza artışlayacağım. ...daha iyi bir konu oluşacağız. Faşizm, tarihini biraz da... ...hasımlarının ilerleme adına... onun tarihsel bir rom gibi... ...gömlelerine 20. yüzyılda bu yaşadıklarımızın... ...hala nasıl mümkün olduğuna... ...şaşmak, felsefi bir bakış... ...değildir. Bu şaşkınlık... ...bizi herhalde bir bilgiye de... Bozulmaz. Tek bir bilgi ...harış tabii. tarihi tarih anlayışının... ...iler tarafı olmadık. O zaman şiddet üzeri ve şiddetin ilişkisi üzeri bir bu tarih kavramının üzerini 18. tezini bir araya okuduğumuzda ezenler e, istisna, gerçek istisna o halde hukukun dışladıklarını diyelim tarih sahnesine çıkmaları ve çıkmaları ve kendi politik varoluşlarını görünür kurmaları olarak anlamak mümkün. Günümüz zaten çünkü ne diyor? Zaten içinde yaşadığımız e, olan dışı durum, istisnali bir kural izlenmeyen yer, yada altta kalanların ya da sahnenin dışına izlenmeyen kendi giysileriyle. O zaman yani zaten sürekli e, bir taraf için olan dışı anda, diğer tarafın yaşadığı düzenli bir felaket gördüğünüz gibi gözlerinden geçip. Ee, o zaman gerçek anlamda istisna ancak bu sahnenin dışına atmanların sahnede kendileri görür bulması yani bu tarz bir politikayla manca istisna adını vermemesini bilmiyor yani hocam genel proleter bir ekran bahsediyor sanırım orada tarih sahnesinin çıkması ezilen yani bunun çeşitli atlar bildirilir sadece orada grevde yakaladığınız bir üngeydi diyelim e, kutsal, şiddete ilişkin bir ilgiyle bunu farklı farklı e, biçimleri dolayı. Hatta ama yaş dönünce biçimsiz olarak gelecek. Çünkü her türk programa karşı Benjamin. Program idesinin kendisinde politik program idesinin kendisinde zaten e, bir kurallaşma anı var. Şimdi demek gerçek bir mualli politika Benjamin'in çerçesinde bu isnaf haline kural haline götürmeye çalışan değil ama e, bu hukuk alanında diyelim kendi barışlı statüye tam yolun aski alan karşıtlara düzenli aski alan bir mesela yani gidip kendi istasını kuralarını getirip ya da işte zülm ediyorduk bizde zülm edelim diyen politika gerçek bir politika değil. Evet kırılmaya adam. Evet kırılmaya adam. Aski tam bir o işte konstellasyonu teki bir yol olarak çünkü konstellasyon diyorum oradaki. Ee, yıldız hükümeler diye de ama o zaman bir anlamı olmuyor belki kümelenmeler. Benim yeni bir kümelenme yaratma. Çünkü eğer tekrar edilebilir bir şey olsa ki şimdi kararı ve istahası tekrar edilebilir ve de öngörülebilir değil. Aynı şekilde vehimlik de öyle. Eğer bir programla önceden çizilecek olsak zaten o programı uygulamayız istedik ama demek yeni bir kümelenme biçimi ve bu tarihsel alanda öngörülemez bir kırılma. Hemen belki bir nasıl olduğu için e, böyle e, diyeyim, ana ara satır bir şey. Demek ki, yani politik felsefe açısından iki tane perspektif var. Bir tanesi e, devletin devamlılık idesini savunan e, felsefeciler. Diğeri de e, bu, alan, bu tarihsel alandaki kırılmayı ve kesintiyi savunan politik felsefe. İki tane hak çizebiliriz devlet yani devamlılık ve kesinti fikri olarak burayı özetlememiz mümkün. Ve tabii şimdi şimitle yani olan farklara e, farklara dair bir tablo çıkarmaya çalışıyoruz. Yani devamlılık ve kesinti fikri. E, çünkü devlet fikri nasıldır? Ahmet Han'dı tablılık söyleyen yani devlette de esas olan hep devamlılıktır yani değil mi? Yani devlet fikri açısından ev devamlı <gülüyor> kendi temel yaşamın devamlılığı kendisine devamlı yaşamı da değil yani kişiye yaşamı <gülüyor> devletler yani devlet fikri her zaman devamlı evet. fikri üzerine kurulur yani bu karşı benyemi kendi politik perspektifinde demek yani anarşist dediğimiz o perspektifte kesinti yönü kayarak devlet devamlı fikrine karşı bir konum almış olur. Bu da evet. şimitle işte ayrılan noktası şimitte de çok devamlılık önemli. Bir fikir olarak. Şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Yani bu zamana kadar mesela devletle iktidar konusunda yani proletarya sınıfın bir ihtilale neden olacağı ve düşünceler o yönde. Yani bu Sovyet'in görev genel görev e, tanısında da böyle ama burada mesela şimdi biz o görüşle diyelim bir Romanya'daki Çavuşescu olayını e, izah edemeyiz. Yani geri dönüşüm gibi gelebilir. Evet. Ama burada bu sınıfın, sınıfsallık yalnızca tek bir sınıfı elinden alıyor. Ee, dediğim gibi başka kümelerin de ya da başka menfaat grupların da bunu yapabileceğini de ortaya koymuş olmayan bu şekilde. Yani bunu bu tarzı e, sol örteği de açıkça karşı. Evet, yani, şunu. Bunu söyleyebiliriz yani. Evet çok açıkça söyleyebiliriz. Benim da. yani, burada şey diyor yani, o tarihteki zorunluğunu da geçersiz kılınması. Yani ...böyle bir faşitli, şansı... ...hasımların tarihsel bilimler olarak... ...ilerleme adına, adına onu mücadele etmeksindir. Hatına da o... ...işte e, tarihi bir zorunlukla... ...böyle aşamalardan geçiştiği... ...fikirin de burada e, geçer tutuluyor. Bunun yerine işte kılmalar ve sınavlar da... Tabi yani o tarih felsefesine de... karşı ...tek yani yönlü değil. Belirli yani. bir tarih felsefesine bu... ...genel olarak bence... Tarih felseyesi fikrine de karşı çıkan bir e, de yanından bahsediyoruz o da net bir şekilde belki kendi ders söyleyeyim. Tarih yapmak e, demek biraz da e, galiblerin zafer alanı başlandırmak demek. Bir ara yapalım isterseniz, <gülüyor> bu yeni oturmak serviisi nasıl oluruz <gülüyor> <Evet, öyle. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedik ki Bence bu perspektife göre, Batılı liberal demokrasileri ile beyin içi çerçeveye yaklaştırmak çok zor görünüyor. Öyle ki, birey ve kolektivseye uygulamalı şiddet, e, liberal sistemlerde daha yorgulamalı ardı. Örneğin açık, aleni bir rukuksuzluk ardı, yani açık şiddet diyelim. E, açık şiddetle hukukla uygulanan, yani daha görünmez bayanetimsi şiddet arasında bir fark var Beyyemin'in çerçeve yürümeyi. Bu fark çok açıkça e, Beyyemin de hukuktaki ilgiyi, yani konu şiddetini daha sarsılmaz kılan bir yan olarak çıkıyor. Beyyemin işte bu görünmez, sarsılmaz olan ilginin kırılması. Yani bu bir grup beyinince, ya yani beyinin araştırmasındaki liberal beyin ingesini ben gerçekten anlıyorum. Yani belki de bu kadar dolayılara karşı daha radikal bir politik perspektif çoğu, özellikle çoğu insan politik perspektifi yoktu. Yani beyin zor yaklaştıracağınız yer bence liberal insan. En azından aleni şiddet uygulayan bir. baskıcı, tiramik rejimlerde karşı şiddet alalım. Biraz daha açıkta çünkü zaten şiddet meşruiyetini yetiştirilmiştir. Diğer taraf şiddetini meşrulaştırma gayesi içerisinde. Hep dedik ya şimdi bu yasanın işte kader ya da yazgı e, karakterizde ne durmak sözlendiği modern yasa anlamı yok ama yürürlükte olan bilindiği hesap sorunlamayan örneğin Niobe anlatısında Niobe anlatısında gerçekleştiği gibi bir şekilde e, yazılı olarak insanların üstüne çöken bir karakter taşıyor. Şimdi e, bu mitik şiddetin kırıldığı e, bir tarihsel şiddet anında ee, bahsedeceğiz. Evet, kutsal şiddet anlamda bahsedecek olursak, dikkatli çekiliyorsun. Ya yani benim burada mitik düzenle tanrısal düzen arasında bir ayrım yapmıyor. Mitik şiddetle e, tanrısal da kutsal şiddet arasında bir ayrım yapıyor. Yasa aslında hep kendi yazgısını izliyor ve yazgısal bir düzen üretiyor. Bu anda bir yazgı, bir düzen, çok önemli şey. Ve burada belki. O modern politikasının kendisinin de olmasından en çok gururlandığı ama şimit okullarımızdan anlatacağınız üzere aslında öyle bir yasanın olmadığı yani her şeyin tüm olup itenleri yasaya, yasanın da bir takım düzenlere gibi her şeyin anayınca yazıldığı bir hukuk düzeninin aslında penyeminde şimit gibi olmadığını söylüyor. O yasa fikrinde ne kadar pozitivist unsur koyarsak koyalım ne kadar her şeyin. Bazı olan işte normatif sistemler ve açık aleni yazılı hale yetinmeye çalışsak da e, her seferinde yasa hep aşkın bir karakterle çıkıyor ve bu aşkın bir karakter en çok kaynağını o mitik e, düzeninin yazısı alından alıyor. Böyle bir yasa, e, bu la fikrimiz bence işte her şimitler ve yeminde e, çok olmayan kursunda arasında. Hep belki e, en kolay olması açısından eğer izlediyseniz ve okuduysanız diyor bu kavramın daha basit olur bir şey yani aslında her şey yasalar, düzenlemeler, bütün usuller açık olabilir ama her zaman yasa fikri her şeyden önce kendi yazısı sağlıyoruz diyor yani kendi içsel normatif değerlerin ötesinde yasa fikri kendi yazısı sağlıyoruz diyor. O zaman e, benim için adalet, e, hukuk düzeni, mitik karakterinden ve onun yazılı saldığından kaynaklanmayan e, başka bir e, ana ait. Ona geçen hafta yet side demiştik, Şimdi şimdilik zaman O bir mevcudiyet olarak ancak öngörülemeyen bir al içerisinde e, e, yani tıp ve şimitin desizyonu gibi o karar alması gibi Beyyemi de pozitif yasanın kurala indirgenmesine karşı öngörülemeyen bir tekil anı e, anın belki kaydını düşmeye yönelik bir beyin geliştiriyor. Ve yasanın ötesine geçer adaleti sorgularken Beyyemi ve şimitin her tür yasayla ilişkinin miting karakterine yakın olduğunu ve bunun yazgısından kurtulamayacağını söylediğini hatırlatmak lazım. Şimdi Beyyemi'nin de şimit arasındaki en kenar aydınla bence Devletçi, devletçi olmayan ya da sağ ya da sol şekil değil tam da bu nokta kaynaklanıyor. Tekrar söyleyecek olursak B'ye mi? Adalet fikri yasa ve hukuk alanından uzak bir adalet fikrinden nasıl? Ve bu demin de söylediğimiz gibi bu öyle bir askıya böyle bir istisna ki öyle bir gerçek istisna ki politik praksiste şimdi zamanda bir e, kırılma, radikal bir kopuş, radikal bir kesinti olarak açığa çıkıyor, görülemeyen bir husus Ve tam da bu moment içerisinde yasanın ötesine taşan, yasanın yazgısal karakterine e, tamamen kırıldığı, onun mümkünün kırıldığı bir an olarak kesinlikle. gerçek politika bir şey bence bu. Şimdi ise, tabi burada Şimit'i konuşuyoruz, yani Şimit doğrudan açıkçası değil mi? Şimd'in Realizm diyelim, yani benim tezime yakın olarak Yasemin ile her tür ilişkinin bir şekilde mitik karakteri olduğunu ve bu mitik karakterin yazısından öyle kolay kurtulamayacağımız. Bence Şimd'le beyin arasındaki en radikal kopuş burada. Şimdi biraz burası zor olmuş olabilir ama zaten kolay da açıklanmıyor diye. Benim evet yasanın yazısından kaçış bir anı e, yaratma halindesinde. Şimdi sen böyle bir ağlın tam benim arzuladığı gibi olamayacak halindesin. Mutlaka o mitik yasanın e, yazısı yine bir şekilde e, çöker ya yani kırılsa da istisnayet ağlı tutulsa da yasanın aşkın ve kaldınamaz bir ağlı var şimdi artık o zaman beynimle göre hep iki opsiyon var. Ya mitik yazgının açığa çıkması olarak yasağı ki bunun de, de az önceki bölümde söylediğimiz hep kurucu şiddet, korucu şiddet, git gel ya da bunların diyaretliğini sarsılmaz, tekrar üzere kurulu Ya yani mitik düzene ait bir mitik bir yazgı açar Diğeri ise tarihsal şiddette yazgının aşınması olarak yasa ya da yasanın zaten kaldırılması yani yasanın bizzat kaldırılabileceğine dair duyulan e, inanç ya da bunun politik prensesi. Bu yüzden hep e, tartışmalar işte bu tanrısal yasa içerisinde bu dersler aslında belki üçüncü bir tür şiddet alanı çizebilir miyiz diye bir at verme çabamız da var hatırlarsınız. Şimdi e, şimd, yazgısal şiddetle yasal şiddet arasında bir ölçü tutulma için çünkü hep şeyi söyledim. bir hukuk fikri açısından yasanın karakteri zaten kendisini yazılı olarak sunmasından yani buna denilebilir ki yasal şiddet yani yasayla kılma şimdi bütün e, bence analizi bu yasal düzene ait olan unsurlar içerisinde yazgısal karakterini keşfederek vermekte yani yasa, yasalının ötesinde bu hukuk keliminin ötesinde mutlaka aşkın yazgısal bir karakteri var. Şimit'in analizleri buraya odaklanmakta. Benjamin'in iki de öyle. Ancak bir fark var Şimit'te Benjamin arasında. Şimit, yasalı, Benjamin'in yasalının ortadan kaldırılmasıyla özgürleşince ya da kurtuluşçu bir momentin yaratılabileceğine sağlamakta. E böylelikle Benjamin için evrensel daire aslında bir tekillik olarak ancak kurulabilir, inşa edilir, usul olarak. Ve tabi, yani Benjamin'in ilimsel demektir mümkün ya da çok güvencesiz düşünüyor dememiz de mümkün. Belki Benjamin, modern çağ yazgıyı ilimine edilebileceği ya da yazgının ilimine edilebileceği, ortadan kaldırılabileceği dair bir inancı istiyor. Bu anlamda ilimsel olduğu söylenir ve işte hep ortak iyi ya da halkımız, milletimiz için gerçekleşecek ortak iyinin mistifikasyonunu ortaya çıkarıp ezilenlerin geleneğiyle ancak o ile yıkılabilecek bir adayetin içinde evet. Sor sorun mu? Şimdi bunun yarattığı sorunları düşünebiliriz şimdi BGV'nin teorisine belki de ee, en çok dolayımsızlığını keşfettir. Dolayının olmadığı bir politik kırılma işim. Yani Dolayından kerçeğince kurumsal dolayıların bile e, rafa kalktığı bir anın peşinde. Yani Bunun e, işte mesela geride de bunu az çok yakalayabiliyoruz. Şeyle, nasıl şiddetiyle kıyaslayabilir miyiz? Acaba tarihsal kutsal şiddeti bir mesele ortaya çıkıyor. Yani meyveli o dolayımsız, radikal, e, tarihsel kırılması diyelim e, değişik görüntü olarak yol açıp örneğin Aksanonet'in de neredeyse terörist haklarla Meyhem'in kutsal şirketinin bir arada olduğunu görüyoruz. Yani yine evin tüm hukuki dolayının da askı yanıldığı bir an olduğu için yani bir özgürleşim anı kadar e, teröristlerinin yaptığı eleştiri Tam tersi o felaketin içine tamamen attığı anla da çok yakın olduğunuz gününüzde görüyoruz. Bir... Anarşizm olarak gören yok mu hocam? Var deyimin kendisi daha anlaşılan evet. bir tercih şey ama Eğer yani şöyle düşünün, e, o özgürleşim anının o zayıf ışığı diyelim, zayıf e, kurtuluşçu perspektif için harcanan çaba, çabalık Bir anda tam zıttı bir noktaya da dönüşen biliyoruz diyebilir de eleştiren, söz konusu. Ee, yani belki İkinci Dünya Savaşı öncesi e, o hukuki dolayıları nasıl liberal devlete yaptığı eleştiri gibi e, görebiliriz orada. Hukuki dolayıları o kadar da önemsemeyen ya da hukuki dolayılarının içerisindeki o sinsi, helaliyetimsi, anlamsız ve gürültü olan yazdığı bir afişe eder bir meynemin bunu kaldırılmasını en e, arzulabilir politik olduğu üzerinde bir tavır geçiyor. Bunu i de göre devlet ezeliği dini açısından hukuk momentinin kırıldığı bir özgürleşme aslında. <gülüyor> Momentin kırıldığı her anda e bu özgürleşim gerçekleşebilir ama yani belki benim için çok daha tırnak içinde tehlikeli ve radikal bir şiddet teorisine yakın durduğu yönünde eleştiriler de oluyor. Yani teorik e demek şöyle bir şey. Meyyevinde gerçek bir politika e, ancak gerçek bir ya da hakiki bir adaleti tesis eden politika olduğu için, birlikteki yasayı kaldırıp kaldıracak ve adaleti tesis ettiği ana itibaren gerçek bir politika olarak gerçek şekilde baktığımızda e, bu aynı zamanda gerçekten tamsal e, mesiyelik bir moment olarak açıklanabiliyor. Belki yani o yüzden üçüncü bir kişinin biçimi tarif edildi miyiz Benjamin'in de bu şekilde diye bir e, sorulara atmış. Yani şunu söyleyebiliriz değil mi? Bir anın e, bir devrim yaratması söz konusu Benjamin için. Evet, mümkün Amaçtır işte bunun... E, o halde e, o zaman toplumsal bütün altyapıları Benjamin e, yok sayıyor diyebilir miyiz? Çok iddialı değil mi? Çok iddialı Tabii. Ama işte yaz ilgili şu konular geliyor. Yani yazgı, işte kefaret, kefaretin önemlisi, borçluluk hali. Yani bu teolojiye ait bir çok nosyon ve artık bu tanrısal şiddeti ve kutsal şiddet meselesiyle birlikte artık açık ve taşladık bir durum geliyor. Yani bildiğimiz yazgıya, kadere, kefarete ilişkin bütün bildiğimiz konuları tekrar bir teolojik bir ve teoloji, politik bir perspektifi tartışmak bağlantısı da bu. Zaten kutucuk diyecek teolojik değil mi? Tam tersi çeviriyor. Tabi ikinci fragmanı düşündüğümüzde, teolojik ama bir ve ikiyi düşündüğümüzde bir anda zıfından ne diyor <gülüyor> e, teolojiyi hizmetine alsın diyor tarihsel haberlerimizin. Yani tam tersi bir birinci fragmanlara baktığımızda Hı. ve ikinci fragmanlara baktığımızda bu dünyada bekleniyorduk biz daha önceki kuşaktan bir biz de zayıf bir mesyenik güçle donatılmışız. Yani zayıf bir mesyenik güç derken e, bu zayıf olanlar, Biklis diye çokça yazdığı işte o zayıf olan unsurdan çıkacak bir gücü, bir belki radikal kırılma ağrı peşinde. Ve burada evet teolojik bir takım ingeler e, kesinlikle söz konusu bir. Peki şeyi mesela e, özellikle politik anlamda düşman kavramından e, ve politik öteki kavramından bahsettik ilk dersimizde. Hı hı. Bu bağlamda e, bu her an değişebilir olmayı, bir tür tetikte bulunma olarak politik ötekimize ya da politik düşmanımıza karşı olacağımız hani o ötekinin düşmana dönüşmesi bağlamında değerlendirildiğiniz. Şöyle yani yine bu satranç konumüsü örneğinden çıkarak şöyle bir, yani politika en yerinde e, fiili rastlantısallıkların içerisinde ve bu mekanda rökibe ya da düşmana diyene devamlı olarak yanıtı verebilme kapasitesi. Yani her sırada yeni bir yanıtı. Ve e, bu yanıtının en temel özelliği de o işte Tikkun kavramında olduğu gibi evrensel anlamda tekli bir momentte adaleti tesis edebilecek ve felaketi durdurabilecek olan bir yani yanıt. Bu yanıt vermek kapasitesi, çünkü şey ile bakalım mesela işte bu Korintos'la Bektif 12'ye 9-10'da esir için şey diyor yani güç, güçsüzlükte kendisini tamamlıyor. Güç kendisini güçsüzlükte tamamlıyor. Zayıf bir güçle 3'te zonatını daha da işte e, bu zayıf gücü, e, nesiyenik gücü belki bir kırıntıyı bir onarma, <gülüyor> bir bir düzeltme işlemi için bu tarihsel bakışı, parçalanmasının en bir hamle olarak düşünmek mümkün. Sadece ümidini yitirmişler için ümitleniyorlar değil. Yani sadece ümidi olup olanlar için değil, yani bir ümit var ama o da ümidli olup için değil yani çok ilimsel olanlar için değil. E, sadece ümidini yitirmişler için bir ümit var derken bu devircilik ilişkili anlamlar üzerinde de oynamaktan diyeceğim. E, tek son soruyu da sorayım. Sorun, e, bu Benjamin'in kendi e, yaşamını sonlandırmasına ilişkin olarak yaklaşımda da e, yine bu mevcut bahsini içinde belirttiğimiz devrimci bir anın yani bir filozofun kendi felsefesiyle yaşaması anının söz konusu olduğunu önemli yani tabii ki şey, konuyu dediğimde çok tartışıldığı, tamam. Yani bir gün daha bekleser geçebilecek sınırlar. Yani ummi olmayanlar e, için e, İngilizlerdeki sözü. Tabii kaydedildi yani yani gibi yani bu mu anlamda. Yani muhtemelen çünkü İngilizlerde yani çoğu zaman ben şey makarada durmuşum. E yani çoğunlukla anlık bir kararın sonucu olarak intiharları, gerçekleştiği yani o bittiğinde kendisini de taşı alıyor evet. ama hiç. bir arkadaşı da var intihar etmiş yani o, ondan, var. Şey, psikolojik olarak onlar yani, midesinden şey, çıkarıyorlar bir tutabiliyor ilaç hızlı zehirli hmm. yani onların çok kurtuluyor bir de yapanları bir de beyni tutabiliyor beraberlik de, beyin işte, beyin, işte, de, beyin beyin de, de var yani orada bu ümitsizliğe mutlaka var da yani kişisel olanı e, bunla bağdaştırmamak lazım. Evet, yani ben aslında hocam bir şey diyecektim. Mesela bu anda yani bu e, devrim anına Şimit'in bu olağanüstü hal anıyla e, karşılaştırabilir miyiz? Yani oradaki iktidarın vereceği olağanüstü hal, yeniden mitik şiddete dönme hali gibi değerlendirebilir mi? İşte işte yani en, en temelde Şimittin olsun bir niçin olanın yazısından kaçamayacağımız bir ağa sahip diyor ama ikisi şu konuda oldukça ortaklar. Yani normalde işte hukuki arkadaşlarımız da var burada. Hukuki eee perspektif içerisinde eee bu yasallığı o kadar kendine yeter ki yasallık, adillik o işte kuralların, normların birbirini selameti çıkarırlar da zaten hukuk kendisinin dünyasında Böyle bir yazılısal karakter olduğunu hayatı da paylaşıyor. İki hukuk kendisine hep bir metolojik olarak adalet diye söz süzetmeyi mi zaten yani benimle şimdiye kadar perspektifler oldukça e, hukuk bilimiyi kendisi <gülüyor> içerisinde baktığında oldukça radikal oluyor. Hukukun yazılısal karakterini süzdürüyor. Bir taraftan hukuk bilimi hep adalet için orada olduğu açısından adaleti desteklediğini düşünüyor da bunu sorgulamıyor bir şekilde yasanın e, Fantomatik bir karakterin sizin lakamda olduğu gibi yasal hayatımızın e, karakterine çok sorunlamıyor zaten. İşte benim Şimd'in de taşıyacak bir Şimd'in e, momenti de asliye olacak bir süreci oluşabileceği bir şey. Bu da belki işte e, örneğinde olduğu gibi bir sürü görmeye aldı, yakalayabiliyor diyebilirim. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta tarih kavram ücretlerinin nezleri işlerken Benjamin'in asrı sabit füküme karşı olduğunu görmüşsünüz. Şimdi devrimci arka sonucu o girap okuduğu şu anında hani bunun sonucu Benjamin'in beklediği gibi gelse bile orada bir asrı sabit fikri mümkün değil mi? Değil. Yani çünkü değil mi? yani mitik bir düzen kurmaya çalışıyoruz. O yani o tavsiyeler dediğimizde e, bir de yani bu fikir bile e, zaten kendi Şimdi bir zaman içerisinde mümkün değil. yani üstünden bir zaman geçecek Biz geçmişe bu dönem çok güzel yaşandı diyeceğiz. Yani içindeydi ki ki diyoruz ki sürekli kırılmalar, bozulmalar ve sürekli mücadele yani aslında. kendi içinde aslında hiç yok. Sadece üstten vakit geçiyor bu dönem öyle herhalde diyorsunuz ama kendi içinde yani bir sürü savaşlar kurmuş, herkesle mücadele edilmiş, hiç böyle bir çatışmacı aldan hiç kişi aslında. Yani o çok sonradan bakılıp oraya giydirilen bir okuma. Evet, sonra söyleyeceğim. Şeyi soracaktım hocam. Benjamin'in bakışı ilimsel e, bir bakış mıdır? Yani bu kırılmalardan sonra gelecek e, yeni, yeni kurulumun daha iyi, daha e, adil bir şey olacağını mı düşünüyor yani yani Yoksa e, uygulamada Sikun Kavreşi e, yine tecrüden aldığım ilmeyi ya sonuçta e, bu zayıf nesin güç dediği şeyle sürekli olarak adaletsizliğin düzeltilmesine ilgili, onarlılmasına ilgili bir hamle sürekli olarak bunun peşinde bir onarma işlemi, bir e, tamamlanma süreci olarak verilmesi gerçekleşiyor. E, ve tabii bunu da düzen içi, e, yazgısal, düzen tahammül süreçlerde düşünmüyoruz. Daha büyük bir yap hukuk şiddet içeriyor ve eee hukuksal şiddetin bitmesi de yasasızlık gibi ana çerçeveye bağlısa eee bu otorite sorununu e, nereye ototabiliriz yani ototense? Evet, şimdi otorite <gülüyor> bahsi e, şöyle diyelim. E, Tanrısal e, düzen otorite otoritasla potestas hep bir arada duran bir şey yok. E, ya da bir anda düzeni zaten yazan, üreten, tanrısal e, kaynağıyla onun iktidarı, yani üretildiği alan hep kendi bütünlük imgesini oranlaştırıyor. Bir de otorite ile iktidarın ayrılması e, moderniteye ayrı bir kriz olarak çıkıyor karşımıza. Ya yani bu moderniteye ayrı bir ve ee, yasa fikrini de, modern yasa fikrini de bunun içerisine koyarsak ve hep modern yasa sanki bu bölümlere e, ya da bir krizi mutlak olarak kendi suretinde açtığını düşünüyor. İşte örneğin burada bahsettiğimiz felaket elimesine bir yandan bakıyoruz ki e, hiç hasta bunun olmaması lazım. Bir şey var çünkü bazı sorunları açmış. Yine modern yasalı da Tam da bu oktroytas potestas yarılması aşında dair bir e, imser perspektif sunsunsun. Fakat şeyi görmüyor tabii. Burada e, sakin bir yandan da bu e, sektörelleşme süreci kendisi e, diğer sorunları çözmüş gibi bir hukuki teori geliştiriyor. Ama tam da benim bu hukuk teorisinde hukuki olmayan ya da kendi perspektifinin ötesinde ve kendi içine hiç olmasını bulmadığı bir kedi yakalıyor Yani Ve bu kedide işte o eee kadere benzeyen bir genelev, işte NIO Bey sahnesinde olduğu gibi NIO benim başına gelen felaketle olduğu gibi bir karakter kendi içerisinde doğrudan çıkacak. Yani Ve buradaki otoritenin zaten hakencisi bu şekilde eee yasallığıyla meşruiyetini koyuyor ama kendi baktığı noktadan meşruiyetini tesis edermiş bir otorite Ve bu zâti Tartışırken hep o daha önce iki sene önce işte Sultanahmet'in buluşmasındaki Kafka-BGM'in e, kıyaslamasını yaptığımız konuşma ilgisiz oradığınız zaman. Hep e, Kafka'nın belki e, meselelerinde, niye hikayelerinde, romanlarında hep bu krizi görüyoruz. Modern TİTSA krizinde en çok belki sadece Kafka okuyarak bile anlayabileceğimiz ve hissedebileceğimiz bir modern e, yarınma. Hep işte o Şonevin, yani Şonevin'in yakın arkadaşı diyelim. E, o hep onu sözünü anlatır, bunun birkaç kere. Yasa öyle bir şekilde yürürlükte, yani yürürlükte bir yasa var. Ama yasa sadece yürürlükte olan bir şey değil. Yasayız altı orada meşruiyetle de desteklenir. Yani ger gereken bir şey. Fakat bunun yerine Allah'sız bir yasayı kader olarak yaşıyor modern yasanın... E bir e, kriz yani şöyle diyebiliriz anlamı olmayan bir yasa artık hayatın kendisi olmuş ve belli bunlar e, tam anlamıyla hayat yani yaşam değil mi? başka bir yaşam anlılık yani çünkü yaşamda kalmayla e, bu anlamsızlıklar dışında başka bir yaşam de var yani yasının daha sadece bugün insanları değil o yüzden geçmiş bu ee, da kurtaracak geçmişteki adaletsizliğin de bir şekilde de düzeltilmesine katkı olacak. Evet. Biraz daha devam edelim isterseniz. Şimdi e, tam da o pozitivist hukuk bilme açısından baktığımızda e, yani en basından yazgı dediğimiz şey insan gözüyle bilinmeyen bir şey bilinmeyen bir şey tanımlanmam yani tanıyamayacağımız bir şey ve e, adsız tercih edince şey ve e, modern yasa bunun üzerine bir şiddet üretiyor ve modern hukukun da arkasında böyle bir yazdısal saklı ve e, yasa yürürlükte ama bilinmeyen bir yasa yani var olan yasanın ötesinde kaynamalı ikinci bir yazdısallık var ve bu e, öyle yasak gibi. Mesela şiddeti ne zaman bilinmiyor. Bir anda o şiddet uygulamayı veriyor. İşte Neobed örneğiyle e, hep şeye düşünüyorum işte davanın ilk sayfasında düşünüyorum. Bir anda ne için yargılan bilmeyen e, işte Rüzaklar hemen gibi şey alınıyor, götürüyor. Hatta götüren ne için yargılan tamam, bilmiyor. bilmiyor. Yani davanın konusu ne onu da bilmiyoruz e, gibi ve Böyle yani daha yazgısal bir şiddet ne zaman açığa çıkıyor da belirsiz. Finocağızdaki kabullenme de önemli değil mi? Yani ona işaret... Çünkü kimse yazgıdan şey. kaçamaz. Zeydine biliyor. Kimse yazgıdan kaçamaz. Yani yazgı olarak biliyor. Niye o görmeyindeki gibi. Ve yazgı açısından kurucu şiddetle, kurucu şiddetle aynı gitgen gerektiğinin bir ürünü olarak çıkıyor. O zaman bu kurucu ve orayı şiddetin arasında olmayan bir şiddete darayışı şiddet var ve bunda da hala farklıyasınız şiddet yani bu aşkın bir adaleti arıyoruz. Hakiki bir karar alma eşinde. Yani şiirci şey, terimlerle söz ediyorsak gerçek bir karar alma mekanizması. Gerçek bir karar alma açığa çıkmasında İşte bunun tam karşısında hakiki bir karar alma hakiki bir desizyonun karşısında bilinmezliğin yazgısal şiddeti var. Ve bunlar çoğu kez hukuk bilimine değil miyiz? Şuraya çok üzdük ama <gülüyor> inşallah arkadaşlarımız. E, tabi mesela benim hocam Kervi'den son yazdığı şimdik kitabında ökar şimdik kitabında ve yeni eleştirdiği yer tam da burasından. Yani hukuki momentleri tamamen ee, önemsemeyeceğimiz bir süreç bu kadar dağıt ve imsenebilir bu. Yani, örneğin işte, model devletin, bir veberyal devletin e, sadece devletin takım olarak mı tutacağız yoksa devletle sivil toplumun karşılıklı haklar ve devletler arasında geliştirdiği bir süreç olarak mı yapacağız. Yani, Kendilerinin eleştirisi bu benimle. Örneğin sonra şu şeyde hep şu bakış açısı vardır. İşte bir Veberden baktığımızda ya devletin işte o gücüne orta ekran okumalar vardır ya da devlet dersler birey haklarını gören okuma vardı ama bir de şöyle bakabiliriz Veberden yani devlete ve o tarihine sivil toplum ve devlet ilişkilerinin karşılıklı geliştiği ve hakların karşılıklı olarak düzenlenebildiği bir kazançlar ya da kazanımlar tarih olarak da evet, bu açıdan bakınca kendilerinden e, bu kadar e, hukuki dolayıları baskı yalan bir e, Beyyemin'in kutsal şiddet okumasına karşı bir tavır Bizlerin işte en son kitabı da şiddet kitabında. E, tabii diğer yandan e, bizi şiddet saygılığına sokmayan ve bu git gel gerektiğini kırak, mesyenik bir momentum yaratılması da Beyyemin'de en azından bize şöyle bir e, teorik kazanç, en azından politik praksis açısından ilgili değiştirsek de, teorik kazanç şu, sürekli olarak varlığının radikal eleştirisine hizmet edilen bir perspektif e, üretiyor. Evet. Yani varlığının e, burada hiçbir zaman uzlaşmayacak ve bunu her zaman eleştirebilecek bir radikal e, filozof çerçevesi üretmiş evet. oluyor. Ve bu sebepten dolayı, e, tabii Benjamin'in e, e, o varlığa politik ideolojiler sıfır arasında bir yere koyamıyoruz. Çünkü zaten mesyeniz ve meyimi bu tüm e, devrimci süreçlere program oluşturmayı yasaklıyor. Ve bitik e, şiddet eğer şiddetin erdemlerine e, güvenen bir şiddetse e, gerçek bir devrimci süreç zaten yazgıyı bu e, şiddetin erdemlerine güvenmeyen ve bu yazgıyı parçayan bir donasyonu da tekrar şiddet her yerde girer ve buna e, tekrar beslen bir şiddet değil yani buradaki zorluk burada tabii soru şu niye o zaman hala cebet kelimesini kullanıyor. ben o tanrısal ya da kutsal şiddetini hala farklı bir şiddet ifadesi kullanıyor yani niye şiddet diye adlandırılıyor bu çünkü e, her şey için hala bir şiddet Demek ama beynemin de esas e, mesele hukuk şiddetinden kurtulmak ve adalete doğru, adaleti tesletmeye yönelmek. Yani devletin şiddetinden ve hukukun şiddetinden farklı ve araçlarında değil, en azından e, etkilerinde şiddeti alfaz etmeye çalışan ve adalete gösterilen bir şiddet. Ve bu da geçtiğimiz hafta yazdığımız o yetzahisi kavramında, şinin zamanında ancak gerçekleşebilir. Yani ve bu yüzden tekildir. Tıpkı alakla diyor, olay yaptan böyle şey gibi, ebe mahluk, tekil, öngörülemez bir şey prakses olarak çıkar. Nazım programı ise kendisini tanrısal şiddet sınır ama hala mitik şiddet alın içerisindir bence. Yani nazım işimiz ne yapar? Yani nazımlerin tanrısal ee, şiddet salan, kendisini tanrısal şiddet salan şiddeti aslında kendisini yok eder. Kendisine doğru eder. Ee, ve bu çerçevede bu şiddet karşısında, nasıl şiddeti karşısında herkes aslında kefaretini çoktan ödemiştir. E, ve bu sayede e, hukuk alanı için baktığımızda e, düşmanlarını yok eden yani hukuk düşmanlara yükselişlikte karşı ilerittirilmiş bir şiddet olarak çıkıyor ve yenilmiş bir şiddet. Yani modernitede tabi ki hukuksuz bir topluluk yok ama tarihsel materyalizmin yani en iyilmiş paradoksal görün ve işte içinde şimdi, şimdi toplumun o açıklığını ve sonsuz ebedi doğal olmadığını bu açıklığa dair bilince sürekli ortaya koymak tabi halını tersinde tanımak derken tam içinde bundan toplumun o açıklığını keşfetmek her seferinde. Yani bu belki imkansız bir görev bu anlamda. İmsel bir interef demeyeceksek belki ikinci bir interefde imkansızlığı olabilir. Ve bizim sürekli yine üç melengelere, konstelasyonlara ihtiyacımız var ama hukukun sunduğu çerçeve değil, o çerçevenin yani her terslerinde kırıldığı bir nokta olarak Şimdi on yedinci fragmanı okumamıza rica bu evet. çerçevede. Evet. Bir de siz daha bir çerçevede. evrensel tarihe var Maddeci tarih yazılımının yöntem açısından belki de en belirliği için dayanında anlayıştır. Evvel sen sen. Kur'an'dan donanımdan yoksun. bir toplama eşliğinden ibarettir. Mojer ve o zaman dondurmak için okul yılları değişirir. Buna karşılık maddeci tarih yazılım okumuşu bir ikiye dayanır. Düşünme sadece düşüncelerden gitmesi değil, aynı zamanda kışın durdurulup Düşüncelere en yükle Evet Bir evet. kere akışın durdurması yani şey o klasik tarihi ilişkisini burada tekrar yeniliyor ama şimdi buradan sonra önemli bir e, metodolojik ilke ve bunu aydınlığı politik praksede durdurulayabileceğiniz konusunda buradan sonra daha iyi yani. Düşünce birdenbire gerilimlerle yükli bir köylenmede durduğunda onu şiddetle sarsar Kendinizin sarsıntıyla kristalize olur, bir dönüşür. Evet, dönüşür. Şimdi değişik bir kendi perspektifinde Tarihsel Maddeci ancak karşısına bir monad olarak çıkan tarih konularını ele alır. Bu yapı içinde olup biteni meslenek bir müdahale ile doğruluşunun işaretini yakalar. Başka bir deyişle baskı altındaki geçmiş uğuruna verilen devrimci mücadele için bir başka imkanı görük. Belli bir dönemi tarihini homojen akışından kopartıp almak için değerlendirir bu imkanı. Böylece o dönemden belli bir hayatı tüm bir ömürden verir yapıta çekip çıkartır. Bu yöntem sayesinde yapıtın içinde tüm bir ömür ömrün içinde dönen, dönemin içinde tüm tarih akışı hem kurulmuş hem de yansınarak aşılmış oluyor. Evet, yani buradaki melodolojik ilkesi aynı zamanda yani öyle bir durdurma ki bu meselik durdurma yani tarihin bir sonu olarak bir durdurma değil. Tam tersine tüm tarihsel momentleri de kapsayacak şekilde radikal bir kırılma anını içeriyor ve bu projekte o evrensel tarih fikrinden nasıl uzaklaştığını görmüş oluyoruz. Ve bu olabildiği de bütünü bütün olarak değil, en ufak nüvede bütünü sarsa radikal bir kurulma, en ufak bir çerçeve içerisinde kendisini koruyan Kur'an bir yedi. Tarihsel kavrayışla umumlaşan besleyici mevvelinin içinde Nazde ama tatlısız bir tohumudur o zamanı. Evet, yani ve tohum olduğu için her zaman fotoğraf yani her e zaman fotoğraf serini taşıyor. Böylelikle o zayıf mesin 3'te e malıtımla, e iklime böylelikle gelmiş oluyoruz. E bir de şunu rica edeceğim son olarak. B. Ekim yani sol son olarak Dağ bir kapı bulgesi. <gülüyor> ee, başka bir arkadaşımız da varsa o kadar rücaldedik. Kimse bitti mi bu fragmandarı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zamanın gelerek ego olduğunu göstermeye çalışan kâinler, onu hep homojen ve boş bir şey olarak ödüllerdi. Bu hatırlıktan kişi, hatırlama anında geçmiş zamanda bulunan ilişkinin ve tabii böyle bir yaşantı dolayacağını anlattı derken. İbudilere kehanetin yasaklandığı gibi. Buna karşılık foran ve dualar onları hatırlamayı öğretir. Kafinlerden bilgi umanlarının kapıldığı derece bir nokta için boğulmuştur. Ama bu, geleceği İbudiler için homojen ve boş bir zaman haline getirmez. Çünkü onlar için zamanın her saniyesi vesinin açıp gelebileceği dar bir kapıdır. Evet, yani buradaki o şimdinin zamanın temel özelliği her an e, çok dar bir kapı var. Aslında dardan kastınız e, neredeyse kapı kapalı gibi. Yani kısıt bu. Ama her zaman Mesih'in bir güç o dar kapı etrafında her an olabilir bu. Çok mümkün olması da, az zayıf olsa da, güçsüz olsa da zaman tarihsel anın hepsi böyle bir kırılma için, böyle bir Dur. durdurma için bir potansiyel ve her zaman bu şimdi zamandaki asker için e, müdahale edebilme ve onu olay çıktı en temel çerçeve olarak gidiyor vesikeler al o da o sudan eee gelebilir ama hani tekrar sorayım beyinde mesleksiz bir meslezi bir tutak yani belgesi aslında eee kişilerdi diğil alabalıklar böyle bir çerçevede söz içeri bir parti proje parti o mesleki temsil edecek hipersekter diyor bir tekliğinde ve kendi olan ölüsü içerisinde ancak bu, bu işte bu dar katıyı e, istisna haliyle e, özleşirsiniz mümkün. Yine işte resme de bakarak 9. rafları tekrar alacak olursak hiçbir zaman böyle e, bir akış ya da işte rüzgar arkamız aldık, ilerliyoruz çok güzel istikrar. E, diye bir şey yok. Her seferinde e, gözlerinin önünde yıkıntılar var. Bu tarih yenge. Ve çaresiz çoğu tez ve hep o fırtınayla birlikte bu tarih, tarih yenge böyle yıkıntılar işte yıkıntılar altta kalan tortular ve hep bunlarla şey bu yani asıl yıkıntılar. Hep şimdi zamanında bulunduğumuz yenge buna yakın bir yenge. Her zaman karma yani. karışık. Her zaman e, o, önünde de arttırma Demek ki yani yeni konstelasyonlara, yeni kümeler ihtiyacımız var dediğimiz an şunu da e, fark edeyiz. Tekrar söyleyecek olursak, yani politika bu rastlantı sağlık mekanında rakibi sürekli ya da düşmana sürekli yanıt verilme kapasitesi. Evet. Bu da bu kapasiteyi de ne zaman nasıl kurulacak her zaman mümkün değil. Yani politik praksis bu anlamda e, tekil kimliğiyle bir kenara çıkıyor. E, ve Benjamin'in gelen tarih kavramının ilgisi politik eylem düzeylerinden bir kenara çıkıyor. Hem de hukuk eleştirisi o işte mengin ve paradoksal anlamı doğru da bir toplum içindeki açıklığı ve onun yani sonsuzluğumuna dair ilgiyi ters seferinde ilgilenir keşfediyor. Ve e, en azından Benjamin olumsuzlama kapasitesiyle yani bu fonksiyonuyla imkansız görevi hep Çin'de de zamanla hatırlatıyor gelin ve bu alım-satım görevi de Çin'in zamanında gerçekleşecek bir usul olarak geliyor. Böyle. Benim dijelerim kadar. Şimdi bir tartışmak istiyorsanız şeyler varsa. Benim <gülüyor> şöyle bir sorum var. Tam Türkiye tarafından açıklayabilirim ondan benim diyor. Tamam. Şimdi bahsettiğimiz ya, yasanın yargısal karakteri Çin'de de var, ben yemdi ya var de davranmış ama derece olarak şimdilik de bunun hiçbir zaman açılamayacağı yani. ben öyle anlayacağım birazdan. Açılmasının biraz daha zor oldu. Benim için bu bunun 5 seneki müdahaleliği bulabileceğine bahsettim. Şimdi sadece iki bir derece farkından yola çıkarak işte birisinin biraz daha değişme daha usta bulması, değişimi ötelemesi acaba o yasanın yargısal, yargısal karakterini veren birçok işleti farklı yorumlamalarından mı kaynaklanıyor hani esas? Yoksa bahsettiğinizde göre, de, midik işte, ikisinde de ortak bir yarısal yani terkleri kurması hangisinde de var? Yani tabi bu soruya net bir yanıtı yok çünkü e, net bir yanıtı olmadığında artık e, arkadaşlar hızlı da derslerde e, biliyorlar. E, şimdi son şeyi okuyalım isterseniz, izlemiştiniz sizdeki son cümleyi, e, şunu söylüyor benim yanıtı, son şeye bakışı, İşte aynı şekilde buna hizmet bir bu koruyan ve nitelik ve mendelenen şiddet de sonsuzdur. Kutsal unfazlın alametinde mühür olan ama asla aracı olmayan ilahi şiddet ise hükmeden şiddet olarak adlandırılabilir diye e, geliyor ve sağdaki yani burada mektuplardan da bildiğimiz kadarıyla bir e, devamı var gibi bir sürece. Şimdi burada e, Bey'in belki şu şöyle bir bir parça tahkümü kabul etmemiz lazım diye bir fikri elde Biraz da e, hani, hafif tahküm olabilir, elektronomiyi biraz kabul edebiliriz, güzel şeyler, güzel şeyler yapabiliriz tarzı uzlaşımcı bir çerçeveyi yıkarıyor. Yani uzlaşımcı çerçeveyi yıkarınca e, bir kere e, tam olarak iktidar analizini o... İster dengesini ötesine taşıp Aşkın bir analize de dönüştürsün Yani darın aşkınlığını da Görmeye çalışıyorsun Dar alanının e, nasıl kurulduğuna dair bir Aşkın perspektif de kullanmaya başlıyorsunuz Bu aşkın perspektif Dolayısıyla o şeyden çok uzaklaşmış oluyor Düzen içi yapılabilecek Havlılardan e, Etki alanı Ya da odak noktasını Buranın dışarısına çıkartmış oluyor Odak noktası burası olunca oranın içerisinde zaten söyleyecek şeyimiz şeyden hiç çok azal farklılık. Her seferinde perspektif olarak o mutlulukların aşkını üzerinden farklılık. Nasıl olur da bu işte zayıf Mesih'in güç işinize alınır. Büyük bir kırılmayan. Işte sadece bu odaklanmış. Yani gerçek anlamda yani beyrilmiş bir sürece gözeten radikal halkı yıkıcı ve kurucu olmayan bir süreci ya ee, da anı açığa çıkmasından yararlı bir tablo gibi. Yani böyle değerlendirdim. Şeyden görevi şimdi zamanında hatırladık söyledik ya. E, bu çok şey gibi geldi bana. Yani Yahudi inanç sisteminin çok fazla ünüme gibi geldi. Yahudi inancı ve hani yaşam ilişkilerini değerlendirdiğimizde. Ee, batılı, yani batıda yaşayan doğumlar olarak sürekli bir e, o vaat edilen toprağa vüksal toprağa da ulaşılması gereken yere ulaşma hedefi yani bir tür imkansız görevi tutulmuşuz. Ve bu bağlamda da e, bunu sürekli olarak yapmaya çalışmak sürekli olarak yolda olmak e, gibi şeylerden bahseder. Yani bu biraz e, Heidegger Paskos'na da parça karşımıza çıkan bir şey değil. Çok Yahudi olarak değerlendirsek çok mu radikal görüyoruz? Yani çok radikal olur. Şöyle ki zaten Gerçomşoyen yazışmalarında yani klasik ilahiyatçı birisiyle karşılaşmalarında o aradaki farklı tonlamayı hemen sezebiliyoruz. Bir kere e, Gerçomşoyen de çok klasik anlamda bir şey ilahiyatçı değil evet. ama e, daha hani da ...oldukça modern durumları olan klasik unsurun dışına taşan bir okumaları da var. Ama yani ben yeminle o dağın e, klasik teoriyoci olmadığı orada o yazışmalar da hemen ortaya çıkıyor. Tam olarak perspektifler e, örtüşmüyor. Sadece belki birtakım göngeri bir terör işi hizmetine almış bir tarihsel materyalizmin nasıl olabileceğini ben yanında görebiliyoruz. Ama bence odak noktası terörücide değil fakat terörüze oldukça... Kesinlikle. Ama e, şey yani birkaç şey izletmiyor buna önemlendiriyor. Birincisi Kafka'ya müdür yaptığımız yorumlamalar. İşte Kafka i̇şte, için de aynı şeyi söylerim. Yani Kafka <gülüyor> e, için de aynı şeylerin hepsini söylerken Kafka da oldukça sıra dışı bir e, yalıcılık okuması gerekiyor. Yani bu ötekileşme ve e, o bütün kalabalıkların içinde yalnız kalınabilmekten falan bahsettiği noktada da Gerçekten çok büyük kitlelerin içinde e, tam anlamıyla o yalnızlık anı ya da o an, bahsettiği an, şimdi zamanın noktaya çıkması beklenen an ve gelecekten beklenen an mevzuları değiştirdiğinde biraz daha zilniyelim buna yaramam gitti. E, bir de e, şöyle bir algılayış vardı. ...başka metinlerden tabii ki yola çıkarak... ...öktürülüyor. Tarihi biz yazıyoruz... ...diyor Yahudi anlayışı. Yani tarihin yazıcıları... ...Toran'ın yazıcısı biziz... ...diyor. Ve bu noktadan... ...sonra da zaten... ...bir getto yapısından... ...çıkıp... ...artık farklı siyasi... ...politik alanlarda yer almayla... Işte ...ticaret işi alanlarda yer alma ...dünya içinde... ...daha aktif olma gibi şeyler söz konusu bu bağlamda değerlendikleri de denizledi biraz. Evet. Hocam Deridan'ın da aynı arkadaş gibi bir eleştirisi var bu konuda. Bekleyin yaptığı şu Kortoçak Kasitesi'ndeki e, felsefeyi teolojinin hizmetine sokma üst durumu tersine çeviren Ters, tersine çeviren bir felsefe yaptığını söylüyor. Yani Zaten bu anlamda verdiği refansı saklendiğinde yani bunu söyleyerek sanki gizli olan bir şey, açığa çıkan bir falan bunu söylüyor. Diyor ki ben bunu tersine çeviriyorum. Evet bir sallatıyor var, bir kurtuluş var. Ama bunu tersine çeviriyor benim felsefem. Hocanın meselesi, meselesinin dediği de bu. Yani şöyle ben tersine çeviriyorum diyor felsefem de. Sen diyorsun ki e, burada bu var tersine çevirmeymiş diyorsun. Yani o anlamda çok şey bir olmuyor. Yani çok açık zaten referansları. Yani direkt kavramların kendileri teorikten alınma ve tersine çeviriyor. Yani aynı kavramını farklı anlamda okuyor diyor felsefem. Yani. Yani, yani, şey. evet, İçinsel olarak çok benziyor bir de aslında o e, sekülerleşme üzerindeki e, yürürlük tam anlamı yok ifadesi aslında tam da buraya teferde olduğu, kresi, de, bir. teferde olabiliyoruz. İçerik olarak tam farklı bir şey. Söylüyor. Yani mesela Kafka'dan hareketle şunu söylemek mümkün. Kafka bize artık modern senin bu e, yasa fikre bağlamında eski usul sizin soruya belki daha yeni alıntı vermiş oluruz ama eski usul otoritenin mümkün olmadığı yeniden tesir edemezlisi oluyor. Bir kere zaten bu haliyle bile o klasik görünümde işte e, Kaga'da okumaları var e, Kaga'da bayağı şeyler ilahiyattan besleniyor, teolojiden besleniyor ama bütün bu beslenmeyin öncesinde temel bir e, farklılık var ve bu temel farklılık aslında her şey. O da mesela eski usul otoritenin ...artık tesis edilemeyeceği ve e, anlatımla birlikte, yine bu hiç farklı kalktı şeydi Benjamin'de... ...ama mesela Rescope e, üzerinde okumaları yani anlatım, anlatımın <gülüyor> mükânsında aktarılabilirliği artık kalmadığı... ...ve deneyim alanının parçalandığı modernitede, ki deneyim yerler yerinden Fahriken Erdemir'si kullanıyor Benjamin... ...yani yaşantıyı kullanıyor, yani artık modernitede o... Deneyim alanının bütünselliğiyle parçalandı ve aktarılabilirlik de kazandı ki bu geleneğin temel referansı ve e, aktarılabilirlik azalınca işte o otorite bahsede bir anda parçalanmış oluyor. Evet. Belki hani ben ve en yerde tarih kavramı üzeri zaten en çok bu Neskov okumalarının ne etkili olduğunu düşünüyorum. Neskov ve Baudelaire okumalarının onlara hiç girmedik konumuz bağlılığı sınırlamaya geldik dedi. Ama yani Kafka'da anlatıcı zaten anlatımın otoritesinin farkına ve dolayısıyla zaten anlatım şemasının başarısızlığının farkında bir konuma gelmiş oluyor. Ee, e, Anlatıcının zaten anlatımındaki büyük bozulduğu için değerli ilmiyle diyelim, yani o büyüsü bozulduğu için Kafka'da bu büyü bozulma anında ve anlatıcı da tekrar büyülemeye çalışmıyor. Bu, Büyüsü, bozulmuş anlatıcı figürünü bir başarısızlık olarak tekrar bize sunuyor ve başarısızlığı gösteriyor Başarısızlığı işaretleri ve yasa ve otoriteyle ilişkin Kafka'da bu tarz bir şey okumaya tahmin ediliyor. Ki hocam, yani teorik kavramları kullanmak bu değişimin bence daha kuvvetli bir şekilde yazılık konusuna sebep oluyor. Başka bir şey kullansa belki o bağlantı tamamen artık dünya değişti hissini belki tam veremeyecek yani. Özellikle aynı parlamını Aynı kavramda kullanarak dünyanın değişikliğine daha net bir olmalı düşünüyorsun. Üstelik olarak da bence bir, bir tekçü olarak yani. Yani geleneğimiz tabi içinde, evet. geleneğimiz ifadesi de artık gayrimeşruluğun altı çiziliyor. Yani hiç evet. şeyde bu şeyi okurken, mesela şu geçen hafta yine sizden söylemiştik Mikaer Möbin'in bu kitabı. Siz de yetişmiştiniz. Düşünün ki bu sadece fragmanlar üzerine bir e, yorum e, ve yine de bir e, bu kadar daha yazabilirdi bence. Löbe yazacak olsa. Ee, yani tabi fragmandarının hepsini yapmadıkları. Sadece belirli bir konu. Şimitiyen onlara temas ettiği bağlamında ancak öyle değil. Ama yani katta BN'in e ilişkisi de naşrı söyle şey artık geleneğimiz lafının belli meşhurluğunun altına çizen bir modern karabinma kurulması var ve e, otoriteyle artık o otoritenin de işlemezliğine dair dememişler. Yani sırf şeyde modernite eee işte o 4 tasla potestası arasındaki o kırılmayı e, anlatıyor ama bu modernite başarısızlığı olmuyor sadece. Modernite içerisindeki o retrocu e, görüşlerin de başarısızlığı falan yani tekrar gelenekçi olarak çıkan görüşlerin de başarısız Yani onlar da modern olduğu için çünkü. Yani böyle bir algı var. Çünkü sen modern deyince biz modern değiliz onlar modern gibi bir algı var alakası yok. Yani tüm Perspektifte nefsini modern sayıyor tüm çerçeveler ve tüm çerçeveler de bu başarısızlıktan ilgili. Bazılar fark ediyor bazılar fark etmiyor. Fark etmeyenler mistifikasyon peşinde bir e, zaman olması yapıyorlar. Yani gereken düzeltme az ölçüde bozulmuş bir modernin sebebi bu sırada oluyor. O yüzden e, şeyi izleyenlerin geriye in tabirler tutulurken izlendiği gelenekteki bu bozulma ve varyabilite çok net farkında olarak çıkıyor karşımıza. Orayı konularla düzeltmek. Çok teşekkür ederim. Bu arada son 2-3 haftadır şeyler gelmiyor. sizin okuma notlarınız eee gelmiyor onu da söyleyeyim. Eee davetsiz atıyoruz her hafta olarak geliyoruz birkaç arkadaşımızdan son zamanlarda yani sıkıldı. Eee orada söyleyeyim. Haftaya bir yani bekliyorum özellikle bu hafta bir okuma tutarımızdan, için. Haftaya değiştiriyoruz. E, Cornelius Castriolius üzerine okuyacağız. Ardisteki agora internasyonel bir görmüş. Yani şey, Onlarla miktar e, sayfasında ilgileceğini söylüyor. Miktar e, size bir, bir taraftan ilgili soruluyor. ...kastölyemiz okutmalarıyla devam edeceğiz ve en son hafta da iki üçünü bağlamaya çalışacağız. Orası bir ayına geldik. Evet, teşekkür ederim.